İslam dininin aslı ve temel kuralı Şeyhül İslam Müceddid İma Muhammed bin Abdülvahhab et Temimi en en Necdi. Bütün övgüler kulları kendisine ibadet etmeleri için yaratan, nebi ve resulleri ibadete ve ibadette tevhide davet için gönderen, kitaplara da bu hakikati beyan etmek üzere indiren Allah'a aittir. Salat ve selam tevhide davet edenlerin imamı Abdullah oğlu Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun. İslam dininin aslı ve temel kuralı şu iki husustur. Birincisi hiçbir ortağı söz konusu olmaksızın bir ve tek Allah'a ibadet etmeyi emretmek, buna davet etmek... Bu uğurda dostluk etmek ve onu terk edeni tekfir etmektir. İkincisi, ibadette Allah'a şirk koşmaktan sakındırmak, bu konuda tavizsiz ve sert bir tutum takınmak, bu uğurda düşmanlık etmek ve şirk işleyeni tekfir etmektir. Bu konuda muhalifler çeşit çeşittir. Muhalefet açısından en şiddetlileri, Tümünde muhalefet edenlerdir 1- İnsanlardan bazıları Bir ve tek olarak Yalnızca Allah'a ibadet ederler Ama şirki inkar etmez Ve şirk ehline düşmanlık göstermezler 2- Bazıları onlara düşmanlık ederler Ama tekvir etmezler 3- Bazıları tevhidi sevmezler Ama ona buğuz da etmezler 4. Bazıları tevhid ehlini tekvir ederler ve tevhidin salihlere sövmek olduğunu iddia ederler. 5. Bazıları şirke boğuz etmezler ama ona sevgi de beslemezler. 6. Bazıları ne şirki bilirler ne de onu inkar ederler. 7. Bazıları da ne tevhidi bilirler ne de onu inkar ederler. 8. Bazıları ki bu en tehlikeli türdür, tevhid ile amel eder, ancak onun kadrini bilmezler. Onu terk edenlere buğz etmez ve onları tekfir etmezler. 9- Bazıları şirki terk eder, onu kerih görür ama onun kadrini, hakikatini ve mahiyetini bilmezler. Şirk ehline düşmanlık etmez ve onları tekfir etmezler. İşte bunlar nebiilerin getirdiği Allah subhanehu ve teala'nın dinine muhalefet eden kimselerdir. Allah en iyi bilendir. Aslı din İslam risalesi ve şerhi. Allame İmam Abdurrahman bin Hasan al -şey. çeviren Hüseyin Cinisli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 Gelin aramızdaki ortak kelimeye, Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birbirimizi Allah'tan başka Araplar edinmeyelim. Ali İmran Suresi 64. Ayet Yüce Allah Nevisine Arapları ve onlardan başkalarını davet ettiği La ilahe illallahın anlamına ehli kitabı da davet etmesini emretmektedir. Bu ayetteki kelime La ilahe illallah'tır. Yüce Allah bu kelimeyi Allah'tan başkasına tapmayalım sözüyle açıklamıştır. Tapmayalım sözünde La ilahe'nin anlamı vardır ki bu da ibadeti Allah'tan başkasından nefret etmektir. Ancak Allah buyruğuna gelince ihlas kelimesinde istisna edilen de budur. Yüce Allah onları, ibadeti yalnız ona has kılmaya ve ondan başkasından nefretmeye davet etmesini emretmektedir. Uluhiyetin ibadet olduğunu ve ibadetten hiçbir şeyin Allah'tan gayrısına yöneltilemeyeceğini ortaya koyan buna benzer ayetler oldukça fazladır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Rabbin kendisinden başkasına tapmamanızı hükmeti. İsra suresi 23. ayet. Ayetteki hükmetti buyruğunu, emretti veya vasiyet etti anlamına geldiğine dair iki kavil vardır. İkisinin de anlamı birdir. Bu ayette de tapmamanızı buyruğunda La ilahiyenin anlamı vardır. Ancak kendisine buyru buyruğunda da İllallah'ın anlamı vardır. İşte bu ibadet tevhididir ve o Resullerin davetidir. Nitekim onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Mü'münün Suresi 23. 32. ayet. Öncelikle ibadette şirki mutlaka nefih etmek, şirkten ve şirk işleyenlerden beri olmak gerekir. Nitekim Yüce Allah, Halil-i İbrahim aleyhisselam hakkında şöyle buyurur. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki beni yaratan müstesna sizin bütün taptıklarınızdan uzağım. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetler. O halde Allah'ın yanı sıra ibadet edilenlere ibadetten mutlaka beri olmak gerekir. Yine Yüce Allah bize İbrahim aleyhisselamın şöyle dediğini aktarır. ''Sizi ve Allah'ın yanı sıra bütün ibadet ettiklerinizi terk edip uzaklaşıyorum.'' Meryem 48, ''Demek ki şirkten ve şirk ehliğinden beri olarak onları terk etmek vaciptir. Nitekim bunu Yüce Allah şu buyruğuyla açık seçik bir şekilde belirtir. İbrahim'de ve onunla birlikte olanlardan sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır.'' Hani kavimlerine şöyle demişlerdi ''Doğrusu biz, sizden de sizin Allah'ın yanı sıra taptıklarınızdan da uzağız. Sizi inkar ettik artık Allah'a bir ve tek olarak iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve buğuz başlamıştır.'' Mümtehine Suresi 4. Ayet Ayetteki onunla birlikte olanlar buyruğunda İbn-i Cerir'in zikrettiği gibi Resuller kastedilmiştir. Bu ayet tevhide davet etmek, şirki nefi etmek, tevhid elliyle dostluk etmek, onu yok edip ortadan kaldıran şirki işleyerek tevhidi terk edeni tekbir etmek turunda hocamızın zikrettiği hususların tümünü içermektedir. Şirk işleyen tevhidi terk etmiştir. Bu ikisi asla bir araya gelmeyecek zıtlardır. Şirk olduğu zaman tevhid yok olur. Yüce Allah, şirk koşan kişinin haliyle ilgili şöyle buyurmuştur. Onun yolundan saptırmak için Allah'a denkler tutar. De ki, küfrünle, bize, küfrünle biraz faydalan bakalım. Çünkü sen cehennem ehlindensin. Sümer Suresi 8. Ayet Bu ayette söz konusu edilen kimseyi Allah nitler, Denkler edindiği için tekbir etmiştir. Nitler, ibadette ortak olan kimselerdir. Bu tür ayetler oldukça çoktur. O halde kişi ancak şirki nef ondan beri olarak ve şirk işleyeni tekbir ederek muvahhid olabilir. İkincisi, ibadette Allah'a şirk koşmakta sakındırmak bu konuda tavizsiz ve sert bir tutum takınmak, bu uğurda düşmanlık etmek ve şirke, şirk işleyeni tekfir etmektir. Tevhid makamı ancak bununla bu ikinci hususla tamama erer ve bu Resullerin de dinidir. Onlar kavimlerini şirkten sakındırmışlardır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz her içinde, Allah'a ibadet edin ve tavuttan kaçının diye Resuller gönderdik. Nal suresi 36. ayet. Yine şöyle buyurur. Senden önce de gönderdiğimiz sen Resul'e ancak şunu vahiy etmişizdir. Benden başka hak yoktur o halde bana ibadet edin. Enbiya suresi 25. ayet. Yine şöyle buyurur. Bir de At kardeşini an. hani o da Ahkâf namındaki beldede kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye uyarmıştı ki, ondan önce de ondan sonra da uyarıcılar geçmişti. Ahkâf suresi 21. ayet. Şeyh, ibadette Allah'a şirk koşmak demektedir. İbadet, batını ve zahiri söz ve amel türünde Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi kapsayan bir isimdir. Şeyhin bu konuda tavizsiz ve sert bir tutum takınmak sözüne gelince bu kitap ve sünnette mevcut olan bir şeydir. Yüce Allah şu buyruğunu bununla örneklendirir. O halde Allah'a kaçın şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Doğrusu ben Size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Zariyat suresi 50 ve 51. ayet Eğer bu tavizsiz ve sert tutum olmasaydı siyer kitaplarında da ayrıntılı olarak zikredildiği gibi, Kureyş'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve asabına yapıp ettikleri o büyük eziyetlerin hiçbiri olmazdı. Çünkü dinlerinden dolayı onlara sataşmaya ve ilahlarını ayıplamaya önce o başladı. Şeyh Raymullah'ın onun uğruna düşmanlık etmek sözüne gelince Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın ve onları hapsedin. Her gözetleme ve geçit yerine onlar için oturun. Tövbe Suresi 5. Ayet Bu konuda da gerçekten çok sayıda ayetler vardır. Yüce Allah'ın şu buyruğunu da buna bir örnektir. ''Fitne kalkıncaya ve din tümüyle Allah'ın olunca yedek onlarla savaşın.'' Enfal Suresi 39. Ayet Ayette fitne şirk anlamına gelmektedir. Yüce Allah şirk ehline sayılamayacak kadar çok ayette küfür ile damgalamıştır. O halde onların tekfir edilmeleri de mutlaka bir zorunluluktur. Ayrıca bu ilaz kelimesi olan ''La ilahe illallah''ın gereğidir. Bu kelimenin anlamı ancak Allah'a ibadette ortak koşanları tekbir etmekle tamama erer. Nitekim sayı hadiste şöyle buyurulmuştur: Her kim La ilahe illallah der ve Allah'ın yanı sıra ibadet edenlere küfür ederse ibadet edilenlere küfür ederse malı ve kanı dokunulmaz olur hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hadisteki Allah'ın yanı sıra İbadet edilenleri küfür ederse buyruğu nef'in pekiştirilmesidir. Demek ki kişi ancak bununla Allah'ın yanı sıra ibadet edilenleri reddederek kanı ve malı dokunulmaz bir Müslüman olabilir. Eğer bunda şek ve tereddüt ederse kanı ve malı dokunulmaz değildir. İşte bunlar tevhidin tamamlayıcısı olan şeylerdir. Çünkü La İlahe illallah hadislerde ilim, ihlas, sığdık, Yakin ve şek olması gibi ağır kayıtlara kayıtlarla kayıtlanmıştır. Kişi ancak bunların tümünün bir araya gelmesiyle, ayrıca ona itikat ederek onu kabul ederek onu muhabbet ede ederek onun uğruna düşmanlık ve dostluk ederek muvahhid olabilir. Hocamız Rahimullah'ın zikrettiği şeylerin hepsini yerine getirerek bunu elde edebilir. Daha sonra Şeyh Rahimullah şöyle der. Bu konuda muhalifler çeşit çeşittir. Muhalefet açısından en şiddetlileri tümünde muhalefet edenlerdir. Onlar şirki kabul etmiş ve onu din edinmişler. Tevhidi inkar etmiş ve onu batıl olduğuna inanmışlar, inanmışlardır. Nitekim çoğunun hali budur. Bunun da sebebi tevhid hakkında ve şirk koşmak, eş tutmak, hevaya tabi olmak ve atalarının yolunu izlemek gibi ona aykırı olan şeylerin bilgisi türünde, kitap ve sünnetin delalet ettiği şeyler hakkında cahilliktir. Tıpkı Resullerin düşmanlarından, kendilerinden önceki benzerlerinin hali gibi. Ayrıca yalanlar atarak, yalan yere şahitlikler yaparak, iftiralar düzerek <gülüyor> facirlik yaparak tevhid eline saldırırlar. Hüccetleri Allah'ın da buyurduğu gibi şudur. Derler ki bilakis biz babalarımızı böyle yaparken bulduk. Şu ara 74. İnsanlardan bu türde olanlar ve bundan sonraki ilaz kelimesinin delalet ettiği şeyi onun için konulan ölçüyü ve onun içerdiği dini bozup yok etmişler. Bozup yok etmişlerdir ki o Allah'ın din olarak kendisinden başkasını kabul etmeyeceği, Allah'ın bütün nebi ve resulleri kendisiyle gönderdiği <gülüyor> ve hepsinin davetinin üzerinde birleştiği İslam dinidir. İnsanlardan bu türlü olanlar ve bundan sonrakiler ilahsı kelimesinin delalet ettiği şeyi, onun için konulan ölçüyü ve onun içerdiği dini bozup yok etmişlerdir ki o Allah'ın dini olarak kendisinden başkasını kabul etmeyeceği, Allah'ın bütün Nebi ve Resulleri kendisiyle gönderdiği ve hepsinin davetinin üzerinde birleştiği İslam dinidir. Bu husus Allah'ın kitabında zikrettiği Nebi ve Resuller'in kısalarından açık seçik bilinen bir şeydir. Daha sonra Şeyh Rahimullah şöyle der. İnsanlardan bazıları bir ve tek olarak yalnızca Allah'a ibadet ederler ama şirki inkar etmez ve şirki eline düşmanlık göstermezler. Derim ki malum olduğu üzere şirki inkar etmeyen tevhidi bilmiyor demektir ve onu yerine getirmemiştir. Tevhidin ancak şirki etmekle ve ayette geçtiği üzere tağuta küfretmekle gerçekleşeceğini sen de bilmektesin. Daha sonra Şeyh Rahimullah şöyle demektedir. Bazıları onlara düşmanlık eder ama tekvir etmezler. Bu türde olanlar da şirkin nefhi ve onun muktezası olarak şirk işleyenin beyandan sonra icma ile tekviri gibi La ilahe illallahın delalet ettiği şeyleri yerine getirmemişlerdir. Bu İlah Suresinde, Kafir'in suresine ve Mümtehine Suresindeki ''Biz sizi inkar ettik'' buyruğunda ifade edilmektedir. Kur'an'ın tekbir ettiğini tekbir etmeyen, Resullerin getirdiği tevhidi ve tevhidin gereklerine muhalefet etmiştir. Daha sonra Şeyh Rahimullah şöyle der, ''Bazıları tevhidi sevmez ama ona buğuz da etmezler.'' El cevap, tevhidi sevmeyen, muvahhid olamaz. Çünkü tevhid, Allah'ın kulları için razı olduğu dinin ta kendisidir. Nitekim şöyle buyurmuştur. Sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Maide Suresi 3. Ayet Eğer Allah'ın razı olduğundan razı olsaydı ve onunla amel etseydi mutlaka onu tevhide severdi. O olmaksızın İslam gerçekleşemeyeceği için muhabbet mutlak bir zorunluluktur. O halde tevhide muhabbet olmaksızın İslam yoktur. Şeyhul İslam şöyle der. İhlas, Allah'ı sevmek, onun yüzünü murad etmektir. Kim Allah'ı severse, onun dinini de sever. Biri yoksa, diğeri de yoktur. Muhabbet de tevhidin şartları türünde ihlas kelimesinin gereklerini yerine getirmeyi gerektirir. Daha sonra Şeyh Rahimullah şöyle buyurur. Bazıları şirke buğuz etmezler ama ona sevgi de beslemezler. Derim ki bu durum dolan bir kişi La ilahe illallah'ın nefrettiği şirki nefret ve bunun gereği olan Allah'ın yanı sıra ibadet edilenleri reddetmemiş, onlardan biri olmamıştır. <gülüyor> Böylesinin aslen İslam ile hiçbir ilişkisi yoktur daha önce geçen hadisinde delalet ettiği gibi, kanı da malı da dokunulmaz değildir. Bazıları ne şirki bilirler, ne de onu inkar ederler. Derim ki, her kim şirki bilmez, onu inkar etmez ve ona nefret ise, muvahit olamaz. Ancak şirki nefret şirkten ve şirki işleyenlerden beri olduğu ve onları tekbir ettiği zaman muvahhit olabilir. Şirk bilinmediği zaman, La ilahe illallah'ın dalalet ettiği şeylerin hiçbiri asıl olmaz. Bu kelimenin manasını, mazmununu yerine getirmeyenin İslam ile hiçbir ilişiği yoktur. Çünkü bu kelimeyi ve içerdiği hususları ilim ve yakın ile, sıdk ve ihlas ile, muhabbet, kabul ve inkiyat ile gerçekleştirmemiştir. La ilahe illallah'a muhalif olanların bu türünde bunların hiçbirisi yoktur. La ilahe illallah dese bile onun delalet ettiği anlamı ve içeriğini bilmemektedir. Bazıları da ne tevhidi bilirler ne de onu inkar ederler. Derim ki bunlar da tıpkı biraz önce geçenler gibidirler. Kendisi için yaratıldıkları dini ki Rasullerini Allah onunla göndermiştir. Yerine getirmek için kılını bile kıpırdatmamıştır. Bu hal Allah'ın kendileri hakkında şöyle buyurduğu kimselerin halidir. Onlar başka bir şey değil, tıpkı birer hayvan gibidirler. Hatta onlar yolca daha sapık ve şaşkındırlar. Furkan suresi 44. ayet Bazıları ki bu en tehlikeli türdür, tevhid ile amel eder ancak onun kaderini bilmezler. Onu terk edenlere buğuz etmez ve onları tekbir etmezler. Şey, bu en tehlikeli türdür demektedir. Çünkü böyle bir kişi amel ettiği şeyin kadrini, değerini ve hakikatini bilmemektedir. Bundan dolayı da tevhidini ancak kendisiyle tahsis edeceği olmazsa olmaz olan ağır kayıtları yerine getirmemiştir. Çünkü o tevhidin şirki nefretmeyi, Ondan beri olmayı, şirk eline düşmanlık etmeyi ve onları üzerlerine hüccet ikame ederek tekfir etmeyi gerektirdiğini bilmemektedir. Böyle bir kişi tevhid ile amel ediyor oluşuna bakarak, kendi halini aldanabilir. Halbuki o, ihlas kelimesinin nefi ve ispat olarak delalet ettiği, kendi üzerine vacip olan hususları yerine getirmemiştir.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 Eğer şirkin hakikatini ve mahiyetini Bilseydi mutlaka Muhkem ayetlerin delalet ettiği şeyleri Yapardı İbrahim aleyhisselamın Şu iki sözü buna örnektir <gülüyor> Şüphesiz ki ben Beni yaratan müstesna Sizin bütün taptıklarınızdan Uzağım Zuhru suresi 26 ve 27. ayet Yine şöyle buyurur Biz sizden de sizin Allah'ın yanı sıra taptıklarınızdan da uzağız. Siz, sizi inkar ediyoruz. Artık aramızda ebedi bir düşmanlık ve buz baş gördü, gösterdi. Mümtahine suresi 4. ayet. Şirki bilen ve onu terk eden kişinin işte böyle olması, dostluk ve düşmanlık açısından abide kula, mabuda, kulluk edilene karşı bu tutumu izlemesi Şirke ve şirk eline buğz edip düşmanlık göstermesi gerekir. Müslümanlık iddiasında bulunanların pek çoğuna galip olan hal bu son iki türdür. Onlardan, İslam'ın hakikatini bilmemekten dolayı, ihlas kelimesine ve kişinin kendisiyle muvahhid olduğu vacip olan kemaline aykırı şeyler sadır olur. Dinin hakikatinden cahil olan aldanmışlar ne kadar da çoktur. Böylelikle Allah'ın şirk ehlini tekvir ettiğini, ve onları muhkem ayetlerde ve aynı şekilde sünnette küfürle nitelendirdiğini öğrenmiş oldun. Bunun örneği şu ayettir. Kendi küfürlerine bizzat kendileri şahitlik edip dururlarken Allah'ın mescitlerini müşriklerin imar etmesi olacak şey değildir. Tevbe suresi 17. ayet Şeyhul İslam Rahimullah şöyle der. Tevhid ve sünnet ehli haber verdikleri hususlarda, Resulleri tasdik ederler, emrettikleri şeylerde onlara itaat eder, onların sözlerini muhafaza ederler. Onların sözünü anlar, onunla amel ederler. Aşırıya gidenlerin tarifini, batıl ehlinin çarpıtmalarını ve cahillerin tevhidini onun sözünden nef ederler. Allah'a yaklaşmak için ve karşılığını onlardan değil, Allah'tan isteyerek, Resullerin muhalifleri ile cihat ederler. Cehalet ve huğlu ehli ise, Resullerin evrettiği hususlar ile nehyettiği hususları birbirinden ayırt etmezler. Ayırt edemezler. Onlardan gelen rivayetlerin sayı olanları ile onlar üzerinden uydurulmuş olan yalanları da ayırt edemezler. Onların sözleri ile hakikatte neyi murat ettiklerini anlamaz, Onlara itaat etmeye çabalamazlar. Hatta onlar Resullerin getirdikleri şeyi de bilmezler. Onları ya onlardan gelecek bir menfaate ulaşmak için ya da başlarına gelecek bir zarar onların sebebiyle def etmek için kendi maksatları uğruna tazim ederler. Derim ki, Şeyhül İslam'ın zikrettikleri la ilahe illallah'a muhalif olan son iki türdekilerin haline benzemektedir. Geriye yeni ortaya atılan bir mesele kaldı. Şeyhül İslam İbn Temiyen'in dile getirdiği bu mesele bir sebebe binaen, bir sebebe binaen muayyen kişinin ibadeten tekfir edilmemesidir. Şeyh Raiymullah üzerine hüccet ikame edilmeden önce böyle birisinin tekfirinde kendisini Tevakkuf ettiren Bu sebebi zikretmiştir Şöyle der Resulün getirdiklerini öğrendikten sonra Zorunlu olarak biliriz ki O ölülerden hiçbirine Ne nebilere Ne salihlere Ne de başkalarına yalvarıp dua etmeyi Ümmetine meşru kılmamıştır Ne istiaze lafzıyla Ne de başkasıyla Ne istiaze lafzıyla Ne de başkasıyla Yine bir ölü için veya bir ölüye doğru secde etmeyi de Buna benzer şeyleri de meşru kılmamıştır. Bilakis biliyoruz ki o bu işlerin tümünü yasaklamıştır ve bunlar Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığı birer şirktir. Ancak cehaletin galibesinden ve sonradan gelenlerin birçoğu arasında risalet asarına dair ilmin azlığından dolayı Resul'ün getirdiklerinden muhalefet ettiklerini kendilerine beyan etmedikçe bu yaptıklarından ötürü onları tekbir etmek mümkün değildir derim ki Şeyh İbni Teymiye Rahimullah beyan ve ısrardan sonra olması müstesna onlar hakkında özellikle tayin ederek küfrü itlak etmemeye kendisini sevk eden hususu zikretmektedir nitekim o batıl ile arasında tek başına bir ümmet olmuştu çünkü onları ibadette, şirkten nehyettiği için alimlerden bile onu tekfir edenler vardı. Onlara dediğinden başka bir muamele ile muamele etmesi mümkün değildi. Hocamız Muhammed bin Abdülvahav Rahimullah'ın da davetinin başlangıcında yaşadığı durum böyleydi. Onların Zeyd bin Hattab'a yalvardıklarını duyunca Allah, Zeyt'ten hayırlıdır diyordu. Yumuşak sözlerle onları şirki nefretmeye alıştırmak istiyor, maslahatı, gözetliyor, maslahatı gözetiyor ve ürküp kaçmamaları için böyle davranıyordu. Allah Sübhanehu en iyi bilendir. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun.